A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu la ilaha illallah wahdahu la sharikala. lahu. Wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تكو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء والتق الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبة يا أيها الذين آمنوا تقول الله وكل قولا سديدة يسلح لكم أعمالكم ويافر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيم أما بعض فإن أستقل الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور وكل مختة بدعة Ve kulle bil'atin dalalah, Ve kulle finnar Rabbi Şirahli sadri ve amri, emri Vahlul uhtaten min nisani Yafqahu kavli Allahumme amin Inshallah bugün Üç esas şarkı derslerimizin 20.sini yapacağız beraber Şeyh Muhammed Rahmetullahi aleyhi ve alihi En son Inhabeden bahsetti bize dedi ki Ve delilu inhabeti taala Inabe'nin delili Allah Teala'nın şu kavlidir: "Ve enibü ila rabbikum ve eslümû min qabl en Azab Azap size gelip çatmadan önce Rabbinize yönelin ve ona teslim olun, sonra size yardım edilmez." dedi. Zümer suresinin 54. ayetini delil getirdi ibadet çeşitlerini açıklarken. Sıra geldi inabe'ye inşallah. Şimdi bu inabe'nin <gülüyor> Bu ayetten yola çıkarak, ibadet olma yönü, biz ibadeti tanımlarken ne dedik? İbadet Allah Subhanahu ve teala'nın sevip razı olduğu, zahir ve batın anlamda söz ve amelleri kapsayan genel bir tanımdır dedik. Dolayısıyla burada Allah subhanehu ve teala'da, Ve enibu ila rabbikum, Rabbinize inabe edin dediğinde, yani bunu emir kipiyle söylediği için, bu bunun, Allah ve Teala tarafından sevip razı olunan ve tasdik edilip teşvik edilen, emredilen bir amel olduğuna. Dolayısıyla bunun bir ibadet olduğuna nedir? Ayetin bu kısmı delildir inşallah. İnabe ibadet olduktan sonra bize düşen de inşallah inabenin ne olduğunu, kısımlarını, detaylarını ve bunun e, geçmişte ve günümüzde istismar edilen yönlerini insanların ibadetin bu cüzünde İfrata veya tefrite Yani şirke düştükleri Yönleri de izah etmektir inşallah İnabe Lugatta Kişinin bela veya masiyet gibi Şeylere düşmesi Veya duçar olması manasına gelen Nevebe kökünden Türüyor yani Nun, vav, be Şimdi Bu kökten türeyen kelimeler Arapçada birçok farklı kelime var Fakat döndükleri asıl Biraz sonra söyleyeceğimiz üzere dönmek, rucu, reca yani. Bu kelimenin, bu kelime kökünden türeyen kelimelerin döndüğü asıl rucu veya reca dönüş veya yönelme daha açık bir ifadeyle. Şimdi örneğin Arapçada en kelimesi nev bu kökten türemiştir. Uzaklığın zıplığı yakınlık. İşte deveyi erkenden suya götürüp getirmek yani geri döndürmek manasında kullanılıyor. Mesela birisi La nawba bi dediği zaman bu hiç artık bir şey yapacak gücüm kuvvetim kalmadı manasına geliyor. Fiil olarak enabe genelde Kur'an'da ve sünnette enabe eni bu, yeni bu bir de şey olarak fail olarak muniben olarak geçiyor. Enabe fiili bir kereden sonra başka bir kere daha döndü manasına geliyor. Yani bir kere döndü Ondan sonra başka bir kere daha döndü, yöneldi, bu gibi manalara göre. Örneğin, humma nöbeti, biliyorsunuz humma bir hastalıktır yani. Özellikle Araplarda çok olan, hatta hadiste de geçiyor. Medine hummasına yakalanmış bir grup genç Resulullah Aleyhisselam'a geliyorlar. Allah Resulü Aleyhisselam onlara ne diyor? Deve çiftliğine gidin, devenin sütünden ve idrarından için, onda sizin için şifa vardır diyor. Bu rivayet ettiği hadiste. Buradaki hastalık işte bu humma nöbeti. Kişiye nöbeti geldiğinde bu sara nöbeti gibi bir nöbeti var. Bunu, bu hummanın gelişini en humman naibe diye ifade ediyorlar. Yani humman nöbeti yine geldi. Tekrar etti. Bir, birbirinin peşi sıra geldi manasında. Veya işte birisi sürekli birinin yerine bir iş yaptığı zaman nabeanni fulanın diyor adam. Yani bu adam benim yerime geçti. Bu adam benim yerimi aldı. Yani bunu ne yapıyor? Sürekli tekrar ediyor manasında. Keza Kur'an'da mesela Nahl suresi diye bir süre vardır değil mi? Nahl ne demekti? Nahl arı demekti değil mi? Yani bal arısı demekti. Allah subhane ve teala biz bal arısına çiçeklerin özlerinden toplamasını vahyettik dediği için bu süreye Nahl suresi ismi verilmişti. Yine Arap'ın lügatında ennub kelimesi de arı manasına geliyor. Ennub kelimesi. Bunun sebebi de arı çeşitli yerlerdeki bitkilerden balın Yani bitkinin özünü balı topladıktan sonra yuvasına döndüğü için kendisine bu isim veriliyor. Ennüb. Dikkat edersen nevebe kökünden türemiş. Nevaib de zamanın olayları demek Arapçada. Yani o zaman diliminde yaşanan olaylara nevaib deniyor. Herhangi bir zaman dilimi. Mesela bizim içinde bulunduğumuz zaman dilimini kastedersek. Bunun sebebi de olayların birbiri ardına sürekli gelmesi sebebiyledir yani. Nevaib Belirli bir zaman dilimidir. O zaman dilimindeki olaylar birbiri ardına geldiği için bu olaylara nevaip isim verilmiştir. Yine ennaibe en na ibe ibe de musibet insanın başına gelen olaylar manasındadır. Ama nasıl? Tekrar ede gelen, sürekli başa geldiği zaman ennaibe ibe deniyor Arapçada. Yani inabe kelime olarak birini diğerinin yerine koymak, peş peşe sürekli dönüp yönelmek yani rücu etmek anlamına geliyor. Bu nedenle enabe kelimesi, enabe fiili veya Allah'a izafe edildiğinde kul için yöneldi, tövbe etti, tövbe ederek, <gülüyor> ihlas ile amel ederek Allah'a döndü anlamında kullanılıyor. İnşallah biraz sonra daha detaylı ıstılah manasında verdiğimizde burada bir müşkil kalmayacak. Yani inabe kelimesinin lugat manası genel olarak isim ve fiil kalıplarında, gelebiliyor. Bu isim ve fiil kalıplarında genel anlamları takip etmek, yönelmek, arka arkaya sürekli dönmek, defalarca gelmek, birini isteyip aramak, ona gidip uğramak, işte demin söylediğim gibi yani çiçeklerden bal toplayan arının ne yapması? Yuvasına dönmesi, yine olayların birbir bir ardına demin söylediğim gibi takip etmesi. Bu anlamlar nedir? Bu anlamlar ön plana çıkmıştır. Bütün bu anlamlar inabedeki Allah'a yönelme anlamını demin biz ayeti değerlendirirken ne dedik? Ve enibû ile rabbikum ne yapın? Rabbinize yönelin dedik değil mi? Yani bu inabedeki Allah'a yönelme anlamını ne yapar? Bunların hepsi destekler. İnabe ıstılahta ise yani şeriatta ise alimlerin yanında birçok şekilde tarif edilmiş. Örneğin tevbe ve samimi amellerle hakka dönmek olarak tarif etmiş. Örneğin ragıp ifsahani müfredatta böyle tarif etmiş kalbi şüphe karanlıklarından söküp çıkartmak her şeyi bırakıp her şeyi kendisinin olana yönelmek yani bak mevcudatı yaratılanları bırakıp onlara sahip olan yaratana yönelmek manasında işte gafletten zikre vahşetten ünse dönmek işte nedir duaya yönelmek İmam Kurtubi'nin dediği gibi masiyetleri bırakıp ihrasla Allah'a dönmek ona yönelmek yine İmam Kurtubi'nin dediği gibi yani bu Benzeri tarifler bize şunu gösteriyor ki inabede esas olan kulun lüzumsuz ve mahsurlu olan her şeyden yüzünü çevirip samimiyetle ne yapması? Allah Subhanahu ve teala'ya yönelmesi ve onda karar kılmasıdır. Yani Allah Subhanahu ve teala'ya itaat etmek ve masiyetlerden kaçınmak suretiyle Allah'a dönmenin adı nedir? İnabedir inşallah. Anlam itibariyle inabe tevbeye yakındır. Yani Bazı alimler özellikle biraz sonra yani inşallah dersin sonunda buna değineceğiz. İlave konusunu anlatırken Tevbe'den mutlaka bahsetmişlerdir. Ve bu ikisi arasındaki ince çizgiyi de beyan etmişlerdir. Biz de inşallah bunu kısaca, özetle geçeceğiz inşallah. Yalnız işte şöyle bir şey var. Yüce Allah'a güvenip dayanmak, ona sığınmak sadece Allah Azze ve yapılan bir iş olması dolayısıyla Tevbe'den daha incelikli İnabenin nedir? Bir manası vardır. Buna da dediğim gibi geleceğiz. Allah'ın kitabında inabenin, inabenin ibadet oluşunun ve Allah'ın bir emri oluşunun en açık delili Şeyh Rahmetullahi Aleyhinin ve Aleyhinin rivayet ettiği, bize naklettiği Zümer suresinin 54. ayetedir. İmam Kurtibi, Allah kendisine rahmet etsin. Bu konuyla ilgili tıpkı onun dediği gibi biz de diyoruz ki inabe ihlas ile Yüce Allah'a dönmek demektir. Ve ayetin sonunda gelen ve ona teslim olun sözü boyun eğin, emirlerine uyun demektir. Sonra size yardım edilmez sözü de Sonra size yardım edilmez sözü de yani onun azabından kimse sizi kurtaramaz demektir. Şimdi burada bir toplamak gerekirse, yani buraya kadar verdiklerimizi toplamak gerekirse Allah Subhanallah Rabbinize yönelin. Azap size gelmeden önce ona teslim olun. Sonra yardım görmezsiniz derken buradaki inabe yani samimiyetle yönünüzü, yüzünüzü, içinizi, dışınızı, varlığınızı Allah'a döndürün. Tüm hayatınızla, gecenizde, gündüzünüzde, işinizde, eşinizde, aşınızda Allah'a teslim olun. Her şeyinizde Allah'a teslimiyet gösterin. Her şeyinizi ona teslim edin. Ya zaten her şeyiniz onun. Ona teslim olduğunuz zaman bileceksiniz ki selamet edeceksiniz. Yani burada yardım edilmek ne demek? Selamet ermek. İradenizi, gözünüzü, kulağınızı, aklınızı, fikrinizi, kalbinizi, bedeninizi, gücünüzü, kuvvetinizi, malınızı, mülkünüzü, gecenizi, gündünüzünüzü, yani zamanınızın tamamını, imkanınızı, tabir sayısı karınızı, kızınızı ne yapın? Her şeyinizi size azap gelmeden önce zorunlu olarak Her şeyinizi teslim etme günü gelmeden önce bugün daha bu irade sizin elinizdeyken ne yapın? Allah'ın emrine teslim edin. Manasındadır buradaki inabe, bu ayetteki inabe. Keza İbnül Kayyum el-Cevziye rahmetullahi aleyhi, inabenin nevlerinden bahsederken Medariç kitabında inabe diyor iki çeşittir. Kur'an-ı Kerim'de inabe iki manada kullanılmıştır. Bunlardan birincisi, bütün yaratılmışların ilahi rububiyete yönelip boyun eğmesidir ki bu çeşit inabede mümin, kafir, salih, facir farksızdır. Yani bütün mevcudatı kapsayan bir yöneliş. Başı daralan herkes ama herkes yani o anda böyle bir inabeye ne yapabilir? Başvurabilir. Kez Allah Subhanahu ve teala birçok ayetinde bundan bahsetmiştir. Örneğin Rum suresinin 33. ayetinde veya 32-33. ayetlerinde وإذا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَاعُوا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ insanların başına bir sıkıntı geldiği zaman Rablerine yönelip ona yalvarırlar. Sonra Allah Teala katından bir rahmet ile onlara nimet ve bolluk tattırınca bakarsınız ki onlardan bir grup yine, yine ne yaparlar Rablerine ortak koşarlar diyor Rum suresinin 33. ayetinde burada dikkat edersen ve izen messen durrun insanların başına bir sıkıntı geldiği zaman da rabbuhum munibine ileyhi Rablerine çağırırlar ama nasıl? İnabe ile ona yönelerek Rablerine çağırırlar. Munibin burada bu kalıpta gelmiş inabe. İşte bu da nedir? Herhangi bir topluluğun herhangi bir yani mümin, müşrik, zalim, kafir, fasık ayırmaksızın Salih ayırmaksızın herhangi bir kimsenin inabeyi yapabileceğine delildir. Yine aynı zamanda Allah Subhanahu ve Teala Zümer suresinin 8. ayetinde daha geniş bir kalıpla "Ve izâ massal insana zurrun daha rabbahu munabe Bu sefer ne dedi? İnsana bir sıkıntı geldiği zaman Rabbini inabeyle ile ona yönelerek çağırır. "Zümme izâ hawwalehu ni'meten" minhu nesi ma kana min qabl Allah katından kendisine bir nimet verilince veya Allah katından kendisine bir nimet verildikten sonra önceden yalvarmış olduğunu ne yapar unutur diyor Zümer suresinin 8. ayetinde Yine Allah subhanahu wa ta'ala bu bak buraya kadar dikkat ederse inabe kullanın fakat daha sonra Rabbinden yüz çeviren bir topluluktan bahsetti. Umum olarak insanlardan veya bir topluluktan bahsetti. Allah Subhanahu Teala Sad suresinde Davut Aleyhisselam'dan bahsederken de inabeyi kullanıyor. Diyor ki: "Vazenne Davudu annema fetennagu fastagfara Rabbahu ve kharra rakiyan ve anab." Şimdi Davut Aleyhisselam kendisini Allah Subhanahu ve Teala'nın denediğini sandı ve Rabbinden mağfiret dileyerek eğilerek secdeye kapandı ve Allah'a ne yaptı? Yöneldi. Yani "harra rakiyan ve anab" ne yaptı? Allah'a Ruki etti. Sonra secde etti. Sonra enap yani yöneldi. Şimdi burada bazı müfessirler bir hataya düştüler. Dediler ki Davud Aleyhisselam'ın bu yani Rabbine tövbe etti. Rabbinden istiğfar etti. Rabbinden mağfiret diledi sözünde. Davut Aleyhisselam'ın sanki bir hata ettiğini, bir günaha düştüğünü ondan Rabbine yöneldiğini dolayısıyla inabenin de Allah'a yönelmek için kişinin inabe ibadetini yapabilmesi için önce bir günaha düşmesi gerektiğini söylediler. Vallahi hayır bu böyle değil. Yani bu ayetin öncesine baktığımızda ve bu Sad suresinin 21. ayetinden itibaren tefsirlere baktığımızda Davut Aleyhisselam kendisine ait ibadet alanına girip rahatsız edilmemesini ehlinden talep ediyor. Daha sonra iki kişi Davut Aleyhisselam'ın yanına geliyorlar. Bunların arasında bir ihtilaf var. Davut aleyhisselam da kavminin hakimi. Yani Allah subhanahu şeriatıyla kavmin arasında hükmeden hükümdarı Davut aleyhisselam. Bu ikisi arasında Davut aleyhisselam bunları muhakeme ediyor ve bunların arasında hüküm veriyor. Ve daha sonra Rabbine ya Rabbi yani ben sen bunu bana emrettiğin için ben bunların arasında hüküm verdim. Eğer hatalı hüküm verdiysen beni affet diyerek yönelir. Yani burada aslında bir hata yok. Sadece ne var? Rab'be bir yöneliş, yaptığı işin yanlış olabilme ihtimalinde ne yapmak? Allah Azze ve Celle'ye sığınmak. İbnül i dediği gibi bu inabenin birinci türü, insanların tamamının zalim, fasık, kafir, müşrik hatta nebilerin bile yapabileceği herhangi bir sıkıntı anı olmaksızın Allah Teala'ya ne yapmak? Yönelmek. İkinci türü ise Allah'ın Azze ve Celle muhabbetini ona boyun eğmeyi ve yalnız Allah'a yönelip kalben onun dışında her şeyden yüz çevirmeyi gerektiren inabe çeşidi ki bu evliyaullah da ancak olabilecek. Yani nebilerde, salihlerde ve müminlerde olabilecek inabe çeşididir diyor İbnül Kayyim. Yine İbnül Kayyim aynı kitabında devamlı diyor ki, inabenin içerdiği anlamlar içerisinde acele davranmak, dönüş ve ileri atılış, öne geçiş gibi manalar vardır. Bu itibarla Allah'a münib olan demek, Yani inabeye sahip olan Allah'a inabe ibadetini yerine getiren demek onun rızasını elde etmek için adeta koşan her an ona dönen ve Allah sevgisinde kendini önde tutmaya çalışan kimse demektir diyor. İbnül Kayyumur Cevzi'ye Allah kendisinden razı olsun Allah kendisine rahmet etsin diyoruz. Şimdi burada Allah Azze ve Celle'nin kitabında ve Resulü sünnetinde İnabe farklı kalıplarla, farklı manalarla, farklı kesimlere demin de söylediğimiz gibi gelmiş. Şimdi demin dedik ki inabe ibadeti iki zümreye de hitap eder. Yani bir umum herkese, iki müminlere. Umum herkese olduğu zaman herhangi bir ibadet kastı gözetmeksizin Allah subhanahu insanın fıtratına yüklediği bir şeydir. Kişiye bir sıkıntı isabet ettiği zaman Rabbine yönelir, onu yardıma çağırır. Fakat mümine olduğu zaman... Herhangi bir sıkıntı olmasına gerek kalmaksızın Allah'a ibadet kastıyla O'na yönelmek, dünya metaından ve O'nun müşkilatlarından uzak durup Allah subhane ve ne yapmaktır? Tercih etmektir inabe. Burada Allah subhane ve teala kitabında birçok yerde inabeden bahsetmiş. Örneğin birçok şeklinden de bahsetmiş inabenin. Müminlere has olan birçok şeklinden. Şöyle ki, İmana yani Allah Subhanahu wa Taala tevhide yöneliş olarak inabeyi zikretmiş Allah Subhanahu wa yine Nur suresinin 31. ayetinde munibine ilahi wattagu ve ve la Rum suresinin 31. ayetinde Allah Subhanahu wa diyor ki yalnız Allah'a yönelin ve ondan korkun namazı kılın ve Allah'a ortak koşanlardan olmayın. Şimdi burada Allah'a ortak koşmak yani bunun adı ne? Şirk. Ne yapılmış? Bizzat Allah Subhanahu ve Taala tarafından reddedilmiş. Tevhid ise teşvik edilmiş. Allah azze ve celle bu ayette tabir sayı ise müfessirlerin dili üzere benim anladığım müminlere şu şekilde hitap ediyor. Yani. Diyor ki hepiniz Allah'ın fıtratına tevhide sarılın. Doğuştan kulu olduğunuz Allah Subhanahu ve Taala'ya dönün. Yüzünüzü gerçek dine çevirin Tevbe ve ihlas ile Allah'a yönelin İman etmiş olduğunuz halde Dinin emir ve yasaklarına uyun Allah'tan ittika edin Sizi onun gazabıyla karşılaştıran Hayat tarzından yaşamdan ne yapın Uzaklaşın Yaptığınız işlerde Allah'ın gözetimi altında Olduğunuzu unutmayın Size emredilen namazı Şartlarına uygun bir şekilde tam olarak Kılmaya devam edin Ayette Allah Subhanahu ve Teala'nın namazı inabe ile birlikte emretmesi, namazın insanı inabeye teşvik etmesi sebebiyledir. Keza biz biliyoruz ki namaz Allah Subhanahu ve Teala'nın diliyle namaz sizi kötülüklerden ne yapar diyor Allah Subhanahu ve Teala? Alı koyar diyor. Temizleyici bir unsurdur. Burada da namazı Allah Subhanahu ve Teala munibine ileyhi Allah'a ne yapın yönelin. Allah'a yönelmenin şartları arasında zikretmiştir. Allah'a yönelin dedikten sonra vettakuhu ondan korkun ve akimus salate ve namazı ikame edin. Bakın namazı kılın değil. Namazı ne yapın? Namazı ikame ikam edin. Daha önce bunu defalarca söyledik. Bu erkamına rivayet, riayet ederek sizden kaldırdığı kötülüklere bir daha düşmemeye çalışarak yani İslam şuurunu hayatınıza geçirerek namazı ikame edin. وَلَا تَكُونُ müşrikin الْمُشْرِكِينَ Şirkten de ne yapın? Ona ortak koşmaktan da uzaklaşın. Bu inabenin gereklerinden birisidir. Dolayısıyla biz bu ayetten anlıyoruz ki inabe nedir? İnabe kişiyi, inabenin şartları tevhide götüren yollardan bir yoldur. Yine Kur'an'da Allah Azze ve Celle inabe kavramını kullanarak Hepinizin bildiği Zümer suresinin 17. ayetinde müminlere bir müjde veriyor. Allah'a onun dinine iman edenleri, tagutlardan uzaklaşanları, yani batıl ilahlardan uzaklaşanları müjdeliyor ve onları bundan sakındırıyor. Ne diyor Allah Sübhanu Teala? Vallazina velezina tenabu tagut en yabuduha ve anubu ve anabu ila Allah lehumul busra tauta kulluk etmekten ona iman etmekten ona yönelmekten iştinab edip uzaklaşıp sakınıp kaçınıp Allah'a dönenlere Allah'a yönelenlere ne vardır müjde vardır. Sen de müjdeler okullarımı diyor Zümer suresinin 17. ayetinde. Hepimizin bildiği bir ayet zaten bu ayet. Burada Allah Subhanahu ve Teala inşallah bu tauhid mefhumu geldiğinde bunu daha detaylandıracağımız için sadece özet anlatacağımız için sadece özetle söylüyorum. Tavuta kulluk etmekten kaçınıp içtinap edip tamamıyla Allah'a ibadete ve itaate yönelen, yalnız Allah'a kullukta yani sadece Allah'a kullukta karar kılan, samimi olarak Allah'ın dinine sarılan insanlara azabı değil müjdeye kavuşacakları ne yapıyor Allah subhanahu ve teala beyan ediyor. Bu müjdenin ne olduğunu da biraz sonra inşallah zikredeceğiz. Keza inabe kavramı. Allah Subhanahu ve Teala'nın kitabında imanı teşvik edici, imana sevk edici unsur olarak da ne yapılmış? Nak zikredilmiştir. Şöyle ki Allah Subhanahu ve Teala hepinizin bildiği gibi iman etmeyi, küfretmeyi, imana girmemeyi ne yapmıştır? Tercih makamında kişiye, takdir makamında kendi üzerine almıştır. Yani kişi Rabbine yönelip ona ibadete Kalbini açtığında Allah diler sonra hidayet veriyor, Allah diler sonra hidayet vermiyor. Yine aynı şekilde kişi küfre yönelip küfre kalbini açtığında Allah diler sonu küfre sevk ediyor, diler sonra küfresi ne yapmıyor? Sevk etmiyor. Uyarıcılar göndererek onu ne yapıyor? Onu kendi yoluna tevhide döndürüyor. Dediğim gibi tercih makamında insana bırakmıştır. Fakat takdir makamında Allah subhanahu aleyhi ve hidayeti ve gafleti, dalaleti kendi üzerine almıştır. Yani kulları sevk ve idare eden Allah subhanahu wa olduğu için sen her sevdiğine hidayet edemezsin. Ve Allah dilediğine hidayet eder, dilediğini saptırır ayetleri gereği. Allah subhanahu wa takdir makamında bunu kendi üzerine almıştır. Fakat kulun iradesi olduğu için imanı küfrü seçmek kimin elindedir? Kulun elindedir. Keza inabe de Allah subhanahu wa demin söylediğim gibi inabe eden kişi, tevhide yönelen kişi olduğu için inabe sahibi olan yani münib olan kişiler nedir? Allah subhanahu wa yönelen Yani <gülüyor> imanla samimi bir inançla Allah سبحانه تعالى yönlenenlere Allah wa kitabında imanı nasip edeceğini, tevhidi nasip edeceğini ne yapmıştır, beyan etmiştir. Keza kafirlerden bahseden Rad suresinin 27. ayetinde Allah سبحانه diyor ki: "Vayquululazina kafru labla unzil alayhi ayatun min Rabbi. "Kul, inna Allah yuzli meysha ve yahdi ilehimen anab. Kafir olanlar diyorlar ki, ona Rabbinden bir işaret, bir mucize indirilmesi gerekmez miydi? De ki kuşkusuz Allah dilediğine hidayet verir. Estağfurullah. Kuşkusuz Allah dilediğini saptırır. Kendisine yöneline de, yönelinen kimselere de ne yapar? Hidayet verir diyor. Allah Azze ve Celle, Rad Suresinin 27. ayetinde. Şimdi kafirler, yani Mekke müşrikleri, ellerine geçen her fırsatta Allah Resulü Aleyhisselam'dan önceki peygamberlerin gösterdiği gibi Mucizeler göstermesini ne yapıyorlardı? Talep ediyorlardı. Muhammed şöyle yapmalı değil miydi? Muhammed böyle yapmalı değil miydi? Vesselam. Veya Muhammed bir melek olmalı değil miydi gibi. Sürekli daha önce gelen peygamberlerin gösterdiklerini istiyorlardı. Fakat bunlar bu mucizeleri iman etmek için, İslam'a, Hakka ulaşmak için istemedikleri gibi bu yolda hiçbir eğilimde ne yapmadılar? Göstermediler. Bilakis bu yola düşmanlık ettiler. Bu yolun ehline, yani tevhid yolunun ehline ne yaptılar? İşkenceler ettiler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine en sevgili olan, belde olan, şehirlerin anası olan, Ümmül Belet olan Mekke'den ne yapmasını? Hicret etmesini ashabıyla birlikte sebep olacak kadar ona zulmettiler. Ona işkence ettiler. Nice deliller keza kendilerine gelmesine rağmen. Ayın yarılması gibi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın İşte bereket mucizelerini göstermesi gibi keza sayılmayacak kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizeler onlara göstermesine rağmen bunlar ne yaptılar? Kendilerini küfürden kendilerini şirkten geri alamadılar. Allah'ın Allah Resulü aleyhi ve sellem aracılığıyla onlara ulaştırdığı tevhid çağrısı ancak iyi niyetinden ve kalbinin temiz ve samimi oluşundan Allah'a iştenlikle bütün kalbiyle yönelmek istediğinden dolayı yüce Allah'ın doğru yola ilettiği kimseler dışında o toplulukta hiçbir kimse de ne yapmadı? Etkisini bırakmadı. Yani Allah Azze ve Celle'nin doğru yola ilettiği kalbiyle yani Allah'a yönelen münib olan kişiler dışında tevhide kimse ne yapmadı? Sarılmadı. Bu insanlar ne yaptılar? Fıtratlarına yüklenmiş olan tevhide yönelme kabiliyetini Doğru bir şekilde kullanmadılar Açık delilleri ve ayetleri düşünüp Değerlendirmek yerine Bu ayetleri alay almayı tercih ettiler Keza kalplerini de ne yaptılar? İslam'ı açmadılar Fakat diğerleri ne yaptılar? Diğerleri fıtratlarında yüklü olan Tevhide yönelişi kullandılar Keza hanifler vardı biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselam gelmeden önce de Şirkten beri olan insanlar vardı İslam geldiğinde bunların bir kısmı dahi Ne yaptılar? İslam'ı kabul etmediler Bir kısmı Hristiyan oldu, bir kısmı kendisinin peygamber olduğunu söyledi. Varaka bin gibi bir kısmı da ne yaptı? İslam'ı kabul etti. Yani bu öyle bir şey ki kişinin hanif olması bile onu ne yapmıyor? Bu mertebeye getirmiyor. Yani münip olmasını, inabe ile Allah'a yönelen bir kul olmasını veya böyle bir kalbe sahip olmasını ne yapıyor ona kazandırmıyor. Ne zaman ki bu insanlar fıtratlarında yüklü olan tevhide yönelişi kullandılar. Apaçık delillere ve ayetlere düşünüp onlara sarıldılar Allah'a yöneldiler. Allah da ne yaptı? Onları İslam dinine ulaştırdı. Kalplerini İslam'a açtı. Keza bunlar yardım isteyerek, yalvararak Allah'a <gülüyor> yöneldiler. Ve Allah da peygamberinin dili üzere onları ne yaptı? Hak dine sevk etti. Allah bizleri de hak dine sevk etti ve dininden döndürmediği kullarından kılsın. Allah'ın amin. Keza Allah subhane ve teala hiçbir zaman yani... Kendisine yönelmek istemeyen inatçı kafirler ne yapmaz zorla kendi dinine döndürmez. Bu zaten Allah'ın sünnetine aykırıdır. Doğruya güzele iyiye yönelmek için çaba göstermeyeni de Allah subhanahu wa ta'la ne yapmaz kesinlikle kendisine doğru yola döndürmez. Keza Allah subhanahu wa ta'la hakka yönelmeyi insanın demin de söylediğim gibi kendi tercihine bırakmıştır. Fakat takdiri kendi eline almıştır. İnsan yönelir yönelir yönelir. Fakat Allah dilemezse ne yapmayabilir? Ona hidayet vermeyebilir. Burada kula düşen hakkı isteyip, hakkı talep edip, Hakka yönelmek ve Rabbinden hidayet dilemektir. Allah subhanahu wa bizleri hidayet üzere kılsın. Amin inşallah. Şimdi yine Allah subhanahu wa Şura suresinin 13. ayetinde, Yine müşriklerden bahsederken, Diyor ki, Kebura alel müşrikine ma ted'uhum ileyhi allahu ve ileyhi allahu. Yecte bi ilayhi men ve men yunib. Müşriklere kendisini çağırdığın bu din ağır geldi veya büyük geldi. Bak dikkat et. Kabura Al müşrikeena Allah'ın kendilerini çağırdığı bu şey müşriklere ne geldi. Müşriklere ağır geldi. Allah dilediği kişiyi seçer kendisine yani peygamber olarak ve kendisine yönelenleri de ne yapar doğru yola hidayet eder ve yehdi ileyhi men yunib diyor Allahu Teala. Dikkat edersen burada Allahu Teala hidayete erdireceği kimselerin bir özelliğinden iki ayettir bahsediyor. Bu ne? Birincisinde ve yehdi ileyhi men enab. inabe edenleri Allah hidayet eder. Burada da ve yehdi ileyhi men yunib. İnave sahibi olanlar Allah ne yapar? Kendi yoluna hidayet eder. Allah subhanahu wa dilediği kimseyi tevhide ve hidayete ne yapar? Yönlendirir. İsteyerek ona yönelen, küfür ve isyandan tövbe edip İslam'ı kabul eden, Allah'a teslim olan, ibadet ve itaatle devam eden kimseyi Allah subhanahu wa bu ayetlerinde hidayete yöneltileceğini, yönelttireceğini ne yapmıştır? Vaat etmiştir. Kendisine yakınlaştıracağını ne yapmıştır? Vaat etmiştir. Ona İslam'ı ve samimi Bir Müslüman olmayı nasip edeceğine ne yapmıştır? Vaat etmiştir. Bu sebep yani kişinin inabe sahibi olması, kendini iyi niyetle Allah'a döndürüp hidayeti isteme konusunda çaba sahibi olması insanı imana yönlendiren unsurlardan bir unsurdur ve iman etmeyi kolaylaştıran bir faktördür diyebiliriz. Bu inabenin Kur'an'da ve sünnette <gülüyor> ikinci kullanımı şekli. <gülüyor> Yine Allah subhanehu ve teala Kur'an'da inabe kavramını müminlerin ve mümin kalplerin özelliği olarak zikretmiş. Şöyle ki Kur'an'da mümin bir kimsenin kişiliğinin tasvir edildiği ayetlerden bir çoğunda Allah Subhanahu ve teala onu mümin kalpli olarak nitelendirir. Kalp kavramı yani hepiniz biliyorsunuz Allah Resulü sen ne diyor? Bedende bir çinemet parçası vardır. O Kurtulduğu zaman beden kurtulur. O ifsat olduğu zaman ne olur? Beden ifsat olur. İyi bilin ki o kalptir. Şimdi kalp eşittir o zaman beden. Yani burada Allah subhanahu wa kalbi münib olarak isimlendirdiğinde hem kalbi hem de kişinin zatını yani kişinin kendisini ne yapmış olur? Münib olarak nitelendirmiş, sıfatlandırmış olur. Keza bu, buradan yola çıkarak diyoruz ki kalp kavram olarak Kişili yani mü, Müslüman şahsiyetin kişiliğini temsil eder. Dolayısıyla münip olma özelliği Müslüman şahsiyetin temel karakterlerinden nesidir? Birisidir diyoruz. Buna delil de inşallah Allah subhanahu teala'nın kitabından Kaf suresinin 32 ve 33. ayetleridir. Allah subhanahu teala diyor ki هَذَا مَا تُعَدُونَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَانَ bil gaybe ve kalbin munib işte 32. ayette Allah Sübhanahu ve Teala cennetten bahsediyor. İşte size vaat edilen cennet o ki Allah'a yönelen, emirlerine riayet eden, görmediği halde Rahmandan korkan ve münib bir kalp ile. yani dikkat et buraya bak ne diyor? Vaccae bir kalbin munib. Allah'ın huzuruna münib bir kalp ile gelen kimseler için ne vardır? Bu size vaat edilen cennet vardır diyor. Allah Kaf suresinin 32-33. ayetinde inşallah bu ayeti ezberleyelim. Onun da neden sebebi? Şimdi tefsirlerde münib kalp böyle yuvarlak bir tanım yapmak gerekirse her şeyden yüz çevirerek bütün varlığıyla Allah'a teslim olan ve her fırsatta Allah'a yönelen samimi şirkten arınmış selim bir kalp diye açıklanmıştır. Münib kul yani bu kalbin sahibi de Allah'ın yaratmasındaki güzellikleri tefekkür eden, gönlünü Allah subhanehu ve teala'ya bağlayan ve Allah korkusundan yani burada Yani görmediği halde, bilmediği halde Allah'tan korkan diyor ya keza biz Allah azze ve celle'nin haşa keyfiyet bilgisine sahipmeyiz değiliz fakat inşallah Allah kalplerimize korkusunu iyice yerleştirsin Biz ne yapıyoruz Allah subhanehu ve teala'dan gerektiği yerde korkuyor, gerektiği yerde de rahmetini ümit ediyoruz İnşallah Allah bizi dengeden ayırmasın. İşte bu mümin olan kişi gönlünü hak Allah'a veren ve Allah korkusundan adeta titreyerek büyük bir alçakgönüllülükle her an Allah Subhanahu taala'ya yönelen kimse diye tefsirlerde ne yapılmıştır bu tarif edilmiştir. Cennet ki Allah Subhanahu taala'nın nimetlerinden bir nimet ve nimetlerin en büyük nimetlerinden birisidir. Cenneti Allah şuna vaat ediyor. Şöyle bir kimse ki Allah'a yönelmiş bir kalp ile Allah'ın huzuruna gelen, her taraftan yüz çevirip bütünüyle Allah'a yönelen, sağlıklı bir inanca sahip olan, günahları yüzünden Rabbine gönülden tevbe eden, boyun eğen, Allah'tan korkan, Allah'ın razı olmadığı şeylerden, razı olduğu şeylere rücu eden. Yani biz ne dedik? İnavenin anlamlarından birisi rucudur dedik. Dönüştür. Ne manaymış bu? Allah'ın razı olmadığı şeylerden Allah'ın razı olduğu şeylere dönüştür. Yani burada inabe bizim anladığımız anlamda. Allah'a itaat eden, ihlas ve iyi davranışlarda bulunan, salih amel işleyen kimseler için nedir? Vaat edilen nedir? Vaat edilen cennettir. Keza Allah Azze ve Celle'nin katında asıl değer ve kıymet, tam bir samimiyetle kalpten Allah'a bağlananların kıymetidir, değeridir. Allah Subhanahu ve Teala da bu kıymete, değere karşılık Yanındaki belki de en kıymetli, değerli şeylerden birisi olan cenneti ne yapmıştır? Vaat etmiş, onlara bedel olarak biçmiştir. Cennetin ve beşerin sahibi olan Allah, Beşerin arasında inabeye sahip kullarına, yani münip kullarına veya münip kalpli kullarına neyi vaat etmiştir? Sahibi olduğu cenneti vaat etmiştir. Keza müfessirler de Allah hepsinden razı olsun, münip olmayı Allah'a iman etme, ona korkuyla boyun eğme, bağlanma, samimiyetle tövbe edip pişmanlık diyerek Allah'a yönelme, onun razı olduğu ibadet ve fiilleri yerine getirmek olarak açıklamışlardır. Yine bunun delillerinden birisi, mümin kimsenin müfessirler tarafından böyle tanımlanmasının delillerinden birisi, Lokman suresinin 15. ayetidir. Burada Allah subhanehu aleyhi diyor ki, وَاِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ اَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ Fala tutihuma. Maruf, iley, fe tutihuma wa sahibhuma ma'ruf wa tabi' sabila man anaba ilay thumma ilayya marjiukum bima kuntum ta'malun ayar mushrikun seni Hakkında bilgi olmayan bir şeyi Allah'a ortak koşman için zorlarlarsa onlara itaat etme onlarla dünyada iyi geçin ve Bana yönelen kimsenin yoluna tabi ol. Allah Subhanallah ne dedi? Dikkat et burada. Bana yönelen kimsenin yoluna tabi ol. Ve tebi sebiyle men enabe ileyye. Bana yönelen, yönelen bir kimseyi bul. Onun yoluna tabi ol. Sonra dönüşünüz yalnız banadır. O zaman ben size yaptıklarınıza haber vereceğim diye öğüt verdik diyor. Allah Subhanallah Lokman suresinin 15. ayetinde. Burada hitap kime? Hitap önce... Lokman aleyhisselama, sonra da sulara aleyhisselama, sonra da kime ümmet olarak inşallah bize Allahu Teala bu ayette müniplerin yani inabe sahiplerinin yoluna uymayı tavsiye ettiği için ne diyor? Bana yönelen, teslim olan, samimiyet ve bağlılıkla dinime iman eden kimselerin, tevhid inancına sahip olanların, tevhid dinine mensup olanların, salihlerin, salih amel işleyenlerin, abid ve zahitlerin Allah'a yaklaştırılmış kulların örneğin peygamberlerin yoluna uy. Bu gruptaki insanların arasına karış. Onlarla içli dışlı ol. Bunlardan başkasına da ne yapma? Bunlardan başkasına da yönelme. Bu saydıklarımdan başkasını da taklit etme demiş gibidir. Tabiri sayısa yani bu ayet hakkında tefsirlerden böyle oradan kesip buradan kesip toplamak gerekirse böyle bir yorum ortaya ne yapabiliriz? Çıkartabiliriz. Keza Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, Allah'ın hidayetine bu gibi kimselerin yani münip olan kimselerin demin de söylediğim gibi mazhar olacağını, bu nimete ermiş kişilerin gittikleri yola uymak gerektiğini, nimeti görüp ibret alanların ancak bu gibi kimseler olduğunu belirttikten sonra her şeyden geçip ama her şeyden geçip yalnız Allah Azze ve Celle'nin rahmetine sığınan, münip olan bir kalbin, Allah'ın huzuruna geldiğinde mükafatının deminde söylediğim gibi ne olacağını söylemiştir. Cennet olacağını söylemiştir. Ve Allah subhanehu teala azap gelmeden önce yani en başta Şeyh Rahmetullahi Aleyhi ve Ali'nin bize naklettiği <gülüyor> Zümer suresinin 54. ayetinde azap gelmeden önce bunun yapılması gerektiğini ancak azap kişiye ulaşmadan önce bunu yapanlara Allah Azze ve Celle'nin cenneti vaad ettiğini Kaf suresinin 32. 33. ayetinde Bize ne yapmıştı Allah subhanahu Beyan etmişti Allah subhanahu peki bunu boş mu bıraktı Bize Münib kimselerden Münib kimselerin yoluna uymayı tavsiye ederken Bize Allah subhanahu Allah'ı tenzih ederiz Bunu örneklendirmedi mi? Tabi ki örneklendirdi Örneğin Allah subhanahu aleyhi ve bahsederken ne diyor İnne İbrahim el halimun evvahun munib Bak ne diyor İbrahim Aleyhisselam'dan bahsederken İbrahim gerçekten Halim, Evvap ve kendisi Allah'a yönelmiş bir kimseydi. Şimdi Münip'ti diyor. Fakat Münip oluşunun yanında İbrahim Aleyhisselam'ın iki özelliğinden yani İbrahim Aleyhisselam'ın kişiliğinin, karakterliğinin üstün niteliklerini ikisinden bahsediyor. Bunlardan Münip olmasının gerekleri olarak bahsediyor Allah Subhanahu taala. Yani Münip sıfatının sahibi olarak Bütün işlerinde Allah'a yönelen bir kimse olarak, kalbini ona veren, işte ona yönelmekten hiçbir zaman geri durmayan, tevbe eden bir kimse olarak, işlerinde Allah'a döndüren bir kimse olarak, münib sıfatının sahibi olarak diğer iki sıfatını zikrediyor. Bunlar da nedir? Halim ve evvâbdır. Evvâhtır. Şimdi halim ne demek? Halim yumuşak huylu demek. Demek ki bu İbrahim Aleyhisselam'ın zatında ve onun örnekliğinde, Münib olan kimselerin de özelliği Olmak durumundadır Yani nerede bir kimse ben münibim inabe ile Rabbime yöneliyorum diyorsa O halim olmak zorundadır Yani yumuşak huylu olmak zorundadır Tabi İbrahim aleyhisselamın örnekliğinde Bunu daha önce dostluk düşmanlık Derslerinde yani İbrahim Milletinin açıklayışında Açıkladığımız derslerde biz burada ne yaptık Biz burada bunu detaylarıyla anlattık Nerede halimlik biter Nerede mümtehine dört devreye girer. O zaman siz bunu biliyorsunuz. İşte burada genel olarak yumuşak huylu ve evvah. Evvah ne demek? Karşısında hata eden, suç işleyen, günahkar insanları cezalandırmakta acele etmeyen kimse demektir. Eğer birisi münip olduğunu iddia ediyorsa onun ne olması gerekirmiş? Suçlu ve günahkar insanları cezalandırmakta acele etmeyen. Şimdi biz biliyoruz ki. Allah subhanahu aleyhi ve sellem kitabında sünnetinde ve ümmetin icma sabit olan bir gerçek var ki İbrahim aleyhisselama örnekliğinde en çok örnek alan en çok örnekliğinde devam eden kimdir? Allah'ın mübarek Resulü aleyhissalatü vesselam'dır değil mi? Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'dır. Peki biz onun zatında halimliği görüyor muyuz? Birçok hadis var değil mi? Yumuşak huylu oluşuna dair. Peki evvahlığı görüyor muyuz? Bak Adamın birisi geliyor, affedersiniz, mescide bevle diyor değil mi? Küçük abdestini yapıyor. Sahabe ayaklanıyor, kafasını kesecekler. Resulullah sen ne diyor? Bırakın kardeşinizi işini bitirsin. Bak kimi? Kardeşinizi İslam yanında sabit olduğu için hemen Resulullah'ın münib oluşunun gereği olan evvah sıfatı devreye giriyor. Suçlu ve günahkar insanları cezalandırmakta ne yapmayan? Acele etmeyen sıfatı devreye giriyor. İşini bitirdiğinde, tuvalet ihtiyacını giderdiğinde... Bedevi kalktığında onun koluna giriyor, ona nasihat etmek için sahabeye de diyor ki kardeşinizin atığını temizleyin, su ile temizleyin. Sahabe orayı temizlerken güzel bir dille, yumuşak huylulukla ona bunun yaptığını, yanlış olduğunu anlatıyor. Ve o bedevi diyor ki vallahi bu sözden daha güzel bir söz, bu öğreticiden, öğreticiden daha güzel bir öğretici ben daha önce görmedim diyor. İşte bu münib olduğunu iddia eden, ben Allah'a hakkıyla inabe ibadetini yerine getiriyorum diyen herkesin, Üzerinde taşıması gereken iki sıfattır. Keza Allah Sübhanahu Aleyhi aleyhisselamın dilinden yine bizim için örnek Hud suresinin 88. ayetinde وَمَا تَوْفِيقِ إِلَا بِلَّهِ Benim tevfikim, başarım ancak Allah'ın yardımıyla aleyhi tevekkeltu ve ileyhi <اُن۪يب> unib Yalnız ona tevekkül ettim. Ona güvenip dayandım. Ki siz tevekkülün ne demek olduğunu inşallah biliyorsunuz. Ve yalnız Allah'a yöneldim diyor. Şuayb aleyhisselam yalnız Allah'a yöneldim diyor. Burada da Şuayb aleyhisselamın bir özelliği olarak inabe ne yapılıyor? Zikrediliyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. Şuayb aleyhisselam kavmine bir konuşma yapıyor. Ve kavmini hakka, hidayete tabi olmaya davet ediyor. Ve ondan sonra kavminin bu meseleyi daha iyi anlayabilmesi için bu cümleyi söylüyor. Yani ben sizi davet ediyorum ama Illa Benim başarım ancak Allah'ın yardımı ve dilemesi iledir. Allah yardım etmezse ve dilemezse ben bu davetinde size karşı ne olamam? Başarılı olamam. Ve bu konuda ne kadar başarılı olacağım da ancak kime bağlıdır? Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye bağlıdır. <gülüyor> ben Allah'a tevekkül ettim. Yani ben Bütün işlerimde, hatta bu peygamberlik görevini yerine getirmekte dahil ne yaptım? Allah Azze ve Celle'ye tevekkül ettim, O'na güvendim, dayandım. ve ileyhi اُن۪يبۜ Ve O'na inabe ettim, O'na münib oldum, O'na yöneldim. Yani her zaman ve her konuda Allah'a yöneldim, teslim oldum, O'na dua ettim, itaat ve tevbeyle O'na döndüm. Onun iyilik ve yardımına kendimi adadım demektir Şuayb Aleyhisselam'ın bu sözü inşallah biz de bunu böyle anlayıp hayatımıza Şuayb Aleyhisselam'ın örnekliğini geçirelim. Keza Allah Subhanahu Teala Peygamber Aleyhisselam da Aleyhissalatu vesselam'dan da Şura Suresi'nin 10. ayetinde şöyle demesini istiyor. Ve mahtaletu fi emmin şey'in fehukmu Allah diyor Allah Subhanahu Bak, ihtilafa düştüğünüz herhangi bir şeyin hükmü Allah'a aittir diyor. Şura suresinin 10. ayetinin başında. Ve devamında da Resulünün diliyle şöyle bir kelime zikrediyor Allah subhanahu aleyhi <gülüyor> ve Rabbi aleyhi tevekkeltu ve ileyhi uniyib. Dikkat et. Şüphesiz ki o benim Rabbimdir. Ona tevekkül ettim ve ona yöneldim. Yani ayette geçen. İşte Rabbim olan Allah budur ona dayandım ona yöneldim sözü peygamber aleyhissalatü vesselamın ağzından Allah azze ve celle tarafından söylenen insanların Allah'a yönelmede yani inave ibadetinde Resulullah aleyhissalatü vesselamı örnek almaları için nakledilen bir zikirdir. Keza bu ne demek? Bu ayetin genelini böyle düşündüğümüzde bak iki yönlü Allah subhanahu aleyhi ne dedi? mehteftum fimin şeyim Fa hukmu İallah herhangi bir şey de tilaf ederseniz onu hükün Allah' aittir zaumumlahu Rabbi aleyhi Tevekkka tu ve İleyhi unayım yani Şüphesiz ki o benim Rabbimdir ona tevekkür ettim ve ona döndüm yani her konuda hükmün sahibi olan Allah azze vecelle benim Rabbimdirün işlerimde Allah'tan başkasına değil Allah'a tekkür ettim Allah'a dayandım hayatta her şey için Ama her şey için, her türlü yararı elde etmek için ve her tehlikeye karşı sadece Allah'a güvenmeye karar verdim. Günahlarımdan, kusurlarımdan tövbe edip kalbimle ve bedenimle yalnız Allah'a döndüm. Her zorlukta ondan yardım istedim. Her konuda ondan başarı diledim. Beni koruması için her tehlike karşısında ona yalvardım. Hidayeti ondan bekledim. Her anlaşmazlık konusunda onun karar vermesini arzu ettim. Ve verdiği karara tartışmasız teslim oldum. Ona itaat ve ibadet ettim demektir. Resulullah Aleyhisselam'ın örnekliğini kabul eden bir kimsenin de bu söylenenleri yerine getirmesi ve hakkıyla münip olarak Rabbine dönmesi gerekmektedir. Şimdi yine Allah subhanahu wa kitabında <gülüyor> demin de söylediğim gibi bütün kullarına hitaben son olarak inabeyi tavsiye ediyor ve diyor ki Munibine ileyhi vettekuhu ve akimussalata ve la tekunenne ve la tekunenne ve la tekunenne ve la tekunu minel müşrikin. Hepiniz Allah'a dönerek O'na yönelin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Namazı kılın. Namazı ikam Ve müşriklerden olmayın. Zaten burada da dikkat ederseniz. Burada bizi Allah subhanahu wa ta'la ne yaptı? Bu ibadette biri birimize örnekler kıldı. Yani biz önce munib olacağız. İnşallah. Sonra bu örneklikte kardeşlerimize ne yapacağız? Örnek olacağız. Şimdi inabenin genelde alimlerin kitaplarını aldıkları bu kavramı inceleyen birçok eserde bu kelimeyle birlikte ele alınmış ve aralarındaki farklara işaret edilmiş olduğunu söylediğimiz bir manası var. O da nedir? Tövbe. Şimdi bu iki kavram arasında tövbe ile inabe arasındaki ilişkiden bahsetmek inşallah... Hani Bizim için daha ilerleyen derslerde tövbe kavramını daha iyi anlamamız açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Şöyle ki, tövbe kavramı Allah'ın kitabında 90 küsur veya 90 90'a yakın ayette geçiyor. Yani tövbe kelime olarak dönmek, yönelmek manasına geliyor. Şöyle ki, çirkinliği sebebiyle günahları terk edip, hatalarını itiraf ederek pişmanlıkla kıvranmak, istenilen şeyleri yerine getirip, Aynı hatalara düşmeme gayretiyle alemleri Rabb'e Allah Subhanahu ve teala yönelmek demektir tevbe. Şimdi böyle olunca Allah Subhanahu ve teala tövbe fiilini bu manada kulları için kullanmıştır. Ama bazen de Allah Subhanahu ve teala tevbe fiilini kendisine de izafi olarak kullanmıştır. Yani tabe lafsını Şöyle ki Kur'an'da Maide suresinin 39. ayetinde Allah Subhanahu ve teala kulları için bundan bahsederken Femen tabe min ba'di zulmi wa aslaha, fe inna Allah yetubu alayh. Her kim işlediği zulümden sonra tövbe eder. Bak ne diyor? Femen tabe min ba'di zulmi. Kim zulmünden sonra tövbe ederse, zulüm umum kavram, öyle mi? Şirk, küfür, günah, küçük günah, büyük günah hepsini ne yapıyor? Kavrıyor, kapsıyor yani baktığın zaman, bu manada baktığın zaman. Ve fe inna Allah Ve ıslah eder. Yani davranışlarını ıslah eder. Yaptığı o kötülükleri tekrar etmemek için kendini ıslah ederse. Şüphesiz ki Allah da ne yapar onun tövbesini? Kabul eder diyor. Yine burada Allah subhanahu teala tövbe fiilini kime isnat etti? Kullarına isnat etti. Bakara suresinin 37. ayetinde olduğu gibi ise Allah Subhanehu teala bazen bunu kendi zatına da nispet edebiliyor. Şöyle ki. فَتَلَقَّ عَدَمُ min رَبِّهِ كَلِمَةٍ فَتَابَ اِلَيْهِ Bak neydi? Adem Rabbinden bazı kelimeler aldı ve ona tövbe etti. İnnehu huvet Rahim Şüphesiz ki o tevvaptır, rahimdir. Tövbeleri çokça kabul eden ve bağışlayandır, esirgeyendir. E şimdi Allah subhanehu ve teala. Burada nasıl bir ayrıma gideceğiz? Şöyle ki Allah subhanehu ve teala tövbe fiilini kula nispet ettiğinde Allah'ın razı olacağı düşünce, hareket ve tasavvurlardan tasavvurları kapsayan geçici olan günah halini bırakıp yani Allah Subhanahu Teala'nın razı olmayacağı ve geçici olan çünkü insanda as olan nedir günah değildir öyle değil mi günahlar nedir insanların işlemesiyledir Asıl olan aksi bir delil ortaya konmadıkça as olan kişinin masumiyetidir yani aksi ortaya çıkmadıkça as olan kişinin masumiyetidir tabi bu yani genel anlamda İslam'ın yaşandığı genel anlamda İslam'ın hakim olduğu Allah'ın şeriatının yeryüzünde kabul gördüğü beddeler, kabul gördüğü insan toplulukları, müminlerin çok olduğu, tevhidin yaygın olduğu bedeller için söz konusu bunun zıttı yeri geldiğinde anlatılacak. Ama kişide asıl olan masumluktur. Müslümanda özellikle asıl olan masumluktur. Günaha girdiği belli olmadıkça kendisine hiçbir Müslümana ne yapılamaz? Hat uygulanamaz öyle değil mi? Yani şeriatın öngördüğü şartlarla tespit edilmedikçe kişiye ne yapılamaz? Hat uygulanamaz. Dolayısıyla burada... Geçicidir yani kişide günah hali. Tevbe de kula nispet edildiğinde geçici olan bu günah halini bırakıp asli olan salah haline dönmek manasına gelir. Fakat Allah'a nispet edildiğinde, Allah için kullanıldığında geçici olan gazap nazarından asli olan rahmet nazarına dönmek ve kulunun tövbesini kabul etmek manasına gelir. Çünkü Allah için gazap makamı nedir? Asıl, asıl manada değildir. Allah için asıl olan nedir? Rahmet makamıdır. Allah için asıl olan rahmet makamı olduktan sonra Allah'ın gazabı kimedir? Allah'ın gazabı Allah'ın istemediklerini işleyip Allah'ın rahmetine dönmeyenlere yani tövbe etmeyenleredir. Bunun çeşidi önemli değil. Günahın her çeşitini bu kaide kapsamaktadır inşallah. Şimdi burada yani tövbenin şartları, gerekleri vesaire üstünde durmayı düşünmüyoruz. Çünkü yeri geldiğinde buraları detaylı olarak anlatacağız. Ama şöyle ki hepsinde tövbenin bütün çeşitlerinde Anlaşılan bir mana var. O da rucu yani dönüştür. Belki de bu rucu geri dönüş. Hani şöyle ki düşünülmeyecek bir şekilde asla yani köke nihai hedefe dönüş diye ifade etmek. E, tövbenin Kur'an'daki anlamını daha iyi ortaya koyacaktır. Keza Allah subhanehu ve teala birçok ayetinde bunu bahsediyor. Mesela İşte tevbe ile inabeyi Aynı manada zikretti ayetlerinden birisi Süleyman Aleyhisselam'dan bahsederken Nîm al-Abdu İnnehu evvab diyor. Yani o ne güzel bir kuldu Doğrusu o da daima ne yapardı Allah'a? Evvab'dı yani Tevbe eden, yönelen kimselerdendi İşte burada Allah Süleyman Aleyhisselam yani Sad Suresinin 30. ayetinde ne yapıyor? Bu manada kullanıyor. Keza Yine Gâş Gâşiye Suresinin 25. ayetinde İnne ileyna behum diyor Allah Süleyman Teala Şüphesiz ki onların dönüşü sadece bizedir diyor. Bak iyyâ behum. Onların dönüşü nereyedir? Sadece bizedir. Burada dikkat edersen Allah subhanahu ve ne manada kullandı bunu? Yani tövbe edip dönmek manasında da kullandı. Aynı zamanda inab edip dönmek, dönmek manasında da kullandı. Şöyle de diyebiliriz. Tövbe yani günahı bırakıp affa sarılmaktır. İnabe ise kalbi Allah'a çevirmek ve bunu sürdürme azminde olmaktır. Burayı anladık mı? Yani tövbe günahı bırakıp hemen Allah'a af dilemektir. İnabe ise daha kapsamlı olarak kalbi Allah'a çevirmek ve bunu devam ettirmek. Çünkü kelimenin kök manasını anlatırken ne dedik? Tekrar etti. Birkaç kez tekrar etti. Hatta arı toplayıp tekrar bu işi yaptığı için veya işte günün olayları manasında demiştik. Bu manaya gelir demiştik keza. Allah Azze ve Celle ayetinde Hz. Peygamber Aleyhisselam'a hitapla, Resulullah Aleyhisselam'a hitapta diyor ki isme Rabbike isme wa ve tebettel ilayhi tebdil rabbinin adını an ve bütün gönlünle bütün kalbinle ona yönel müzemmil suresinin 8. ayetinde burada değişik bir kavram var tebettel veya tebeddul kavramı şimdi tebeddul kavramı kalbi tamamıyla Allah'a vermek demek bu manada Kur'an'da bu hem tövbe manasında kullanılmış hem inabe manasında kullanılmış bu Yani Allah Azze ve Celle hatırdan bir an bile çıkartmama ondan başkasına meyletmeme için titizlik göstermek manasına geliyor inşallah. Şimdi zaten biz daha iyi anlamak için Şeyh Rahmetullahi Aleyhi ve Ehli'nin verdiği ayete yani Zümer suresinin 55. ayetin iki ayet gerisine gitsek. 53, 54, 55 bir arada alsak. Burada Allah subhanehu ve teala zaten 53. ayette. Uliya ibadillazina asrafu anfusihim la taqnatu la teknatu min de ki ey nefislerine zulmeden ve nefisleri hakkında haddi aşan kullar Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin dikkat et bak çok net bir şey değil mi bu yani ben bu ayeti inşallah daha geniş bir platformda bu üç ayeti daha geniş bir şekilde tevbe mefhumunu anlatırken sizlere anlatmayı düşündüğüm için Burada detaylı girmeyi istemiyorum. Fakat şunu anlamak açısından bir kere zaten inabe ibadetini emreden ayetlerin siyakında Allah subhanahu ve başladığı nokta 53. ayette bazı insanlar yani nüzul sebebine baktığımızda Ömer İbn-i Hattab ben falanla falanla sözleşmiştim hicret edecektik. Üçünden birisi gelmedi o müşriklerin baskıları sebebiyle dininden döndü. Biz hicret ettik ve onu Allah'ın bağışlamayacağını düşünüyorduk. Daha sonra bu ayet indi. Yani müşriklerin veya Müslümanların dininden dönen kişiler veya işte küfre düşen kişiler hakkında Allah'ın onları asla bağışlamayacağı ile ilgili olarak Allah'ın indirdiği İmam Ali radıyallahu dili üzere Allah'ın kitabındaki en geniş ayet olan ayettir bu Zümer suresinin 53. ayeti. Burada dikkat ederseniz Allah subhanahu Taala ne diyor? Ey kendi nefisleri aleyhinde kendi nefisleri hakkında haddi aşan kulların. Bu ne demek? Yani Allah beni bağışlamayacak. Ben tövbe etsem de Allah kabul etmeyecek diyen kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Yani tövbe edip ona yönelmek için yer arayın. Tövbe edin ona yönelin. Bir daha düşmemek için çaba sarf edin. Şirkten, küfürden, günahlardan uzaklaşın ki Allah size rahmet etsin. Ve devamında Allah bütün günahları bağışlar. Dikkat et bak Allah bütün günahları bağışlar. Ama hangi bütün günahlar? Şirk de olsa, küfür de olsa, haram da olsa, büyük küçük günah da olsa kendisinden tövbe edilen tam bir ricu ile bir daha kendisine dönülmeyen günahlar. Fakat kendisinden tövbe edilmeyen günahlarda ise umum kaidesidir. İnna Allah la yağfiru eşrike bihi ve yağfuru ma dun zalikelle men yasha. Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Tövbe edilmediği ve kendisine Şirkten imana dönülmediği halde asla bağışlamaz. Geri kalanını ise dilediğine ne yapar? Dilediğine bağışlar. Kul tövbe etmese de Allah ne yapabilir? Bağışlayabilir ama bağışlamaya da bilir. Allah bizleri bağışladığı kullarından kılsın inşallah. İşte burada da Allah subhanahu wa ta'ala İnnehu huver gafurur rahim diyor. Şüphesiz ki o gafurdur rahimdir. Ve bunun arkasından bu iki ayetin arkasından 55. ayeti getiriyor. Wa enibu ila rabbikum ve eslimu min kabli en ye'yekumul azab. thumma la tunsarun. Azab size ulaşmadan önce ne yapın? Azab size ulaşmadan önce Rabbinize yönelin ve Rabbinize teslim olun. Ve tebiu ahsene ma unzile ileykum min rabbikum. Rabbinizden size indirilen en güzel olan şeye tabi olun. Min kabli en ye'yekumul azabu ba'daten. Ve antum la Teşru, teş urun. Ve siz e, farkında olmaksızın yaptıklarınız boşa gitmeden azap ansızın sizin başınıza gelmeden Rabbinizden size indirilenin en güzeline ne yapın? En güzeline tabi olun. Şüphesiz ki Rabbimizden bize indirilenin en güzel nedir? Allah Azze ve Celle'nin kitabıdır, Kur'an'dır. Burada Allah Azze ve Celle bu ayette kullarını bağışlamayı yani tövbeyi kabul etmeyi vadettiği zaman... Bunun ardından hemen iki şart getiriyor. Şöyle ki hatalarda hemen iki şart getiriyor. Tövbe ile Allah'a dönmek ve sözün en güzeline yani Kur'an'a tabi olmak. Allah Subhanahu ve Teala Zümer suresinin aynı surenin 23. ayetinde Allahu nezzale ahsanel hadisik kitaben muteşabihan mesaniye diyor. Allah sözün en güzelini birbirine benzer ikişerli bir kitap halinde indirmiştir diyor Zümer suresinin 23. ayetinde. Bu da Kur'an'ın bütün ayetlerinin güzel olduğunun bu ayetlerde geçen yani Zümer suresinin 53, 54, 55. ayetlerinde geçen kullara ittiba etmesi tövbe edip inabeyi yerine getirdiklerinde şart olarak zikredilen şeyin Allah'ın kitabında inzal buyurduğu emirlerle amel etmek ve masiyetlerden kaçınmak olduğu ortaya çıkmış oldu. Dediğim gibi burada inşallah özetle bahsediyorum. Bu ayetlerle ilgili tövbe kavramını ele aldığımızda bu ayetler ışığında Bu konuyu daha detaylı inşallah anlatacağımız için daha fazla sözü uzatmıyorum. Şimdi en başta dedik ki inabe anlatacağız inşallah. İnşallah buraya kadar inabeyi anlatmaya çalıştık. Tevbe ile olan ilişkisi inşallah buraya kadar inabenin tevbe ile olan ilişkisinden de bahsetmeye çalıştık. Burada detaya girmedik. Çeşitleri nelerdir? Tevbe, inabe ilişkisi, tevbe, evbe. Bu makamların hangisi? Tevbe, inabe, evbe sıralaması nedir? Vesaire buraya girmedik çünkü... Tevbe kavramını ilgilendiren şeyler olduğu için inabenin sürekli Allah'a yönelmek manasında olduğunu söyledik ve teferratını söyledik. Kur'an'da ve sünnette inabe lafzının farklı gelişlerini ve farklı manalarını zikrettik. Bunları anlattık inşallah. Ve dedik ki insanlar burada nasıl saptılar? İnsanlar burada ne yazık ki ve ne yazık ki öncekiler olmamakla birlikte sonrakiler özellikle sonra kendini zühte tasavvufa nispet eden kendini e, selefin anladığı manada tasavvufa nispet eden fakat sırlar dünyasının dinine tabi olan kimseler, sonradan gelen sözde mutasavvıflar, sahte mutasavvıflar bunu evirdiler, çevirdiler, dini bir terim haline getirdiler. Ben inşallah bunların kendi kaynaklarından ne olduğunu, nasıl anladıklarını inabeyi nakledeyim. Eski mutasavvıfları tenzih ederim. Yani benim elimde mutasavvıfların Ee, evvelinin kitapları var. Bunların kitaplarında inabe anlatılırken Allah'a dönmek Allah'a dönmek, kalbi Allah'a teslim etmek, Allah'a tevbe etmek, tevbeyle Allah'a dönmek, bir daha günah işlememek üzere Allah'a dönmek, muhasiyetleri bırakıp itaatlere dönmek, batıldan hakka yönelmek gibi bizim buraya anlattığımız bizim buraya kadar anlattığımız şeyler ne yapılıyor? Bunların kitaplarında zikredilir. Fakat halef olan Sonradan gelen muteakhirin tasavvuf ehli yani sözüm ona sözde mutasavvuflarsa diyorlar ki bir tasavvuf terimi olarak inabe manevi eğitim almak isteyen bir kişinin bir mürşide başvurarak tarikata girmesi tevbe etmek ve birinden el alma suretiyle Allah yoluna koyulması şeyhe bağlanması gönül vermesi anlamına gelir. Bir başka deyişle de, tarikata girme iznini dile getirir inabe almak bakın dikkat edin ne yaptılar inabe almak diye bir şey ortaya çıkarttılar. Bir kimsenin şeyh'ten el alması, ona intisap edip müridi olması, inabe vermek bakın ne yaptılar? İnabe vermek gibi bir şeyi ikhtas ettiler. Şeyhin bir kimseyi müridliğe, dervişliğe kabul etmesi, ona el vermesi, bağlı bulunduğu maneviyat yolunu isteyen kimseye telkin etmesi demektir. Bu etkinlik Bir çeşit tören şeklinde gerçekleştirilir. Manevi eğitim almak isteyen kişi şeyhin huzurunda günahlarından tövbe eder. Yalan söylemeyeceğine, hırsızlık yapmayacağına, zina gibi kötülükleri işlemeyeceğine dair söz verir. Örneğin nakşibendilerde hak yoluna girecek kişi önce mürşidini arar ve ondan tarikat alır. Sonra da rehberinin eşliğinde manevi eğitime koyulur. Dikkat ederseniz burada... Dikkat ederseniz burada adamlar öyle bir evirdiler, çevirdiler ki Allah Azze ve Celle'nin zatına ait olan bir özellik olan, kendine münib olan, kendine inabe ile yönelen kullarının inabesini, ibadetini kabul etme özelliğini neye indirgediler? Şeyhten el almaya, şeyhin inabe vermesine, müridin inabe almasına çevirdiler. Biz dedik ki inabe yönelmektir, bunlar şeyhin huzurunda tövbe etmek suretiyle, Birinci nokta Allah ile araya tövbe makamına ikinci bir şahsı koydukları için küfre düştüler. İkinci nokta o ritüel olmaksızın yani inabe alma ritüeli, inabe alma töreni olmaksızın kişinin tövbe edemeyeceğini öne sürerek dinde küfür olan itikadı bir bidat ortaya çıkarttılar. Biz bunlardan ve bunların yaptıklarından beriyiz. İnşallah benim söyleyeceklerim bu kadar. Sormak söylemek istediniz bir şey varsa sorup söyleyebilirsiniz. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu ilaha illa anta dawana in Varsa soru soru alabilirim inşallah. Hakkınızı helal edin.